bu bazen tabi sen şer'i sorumluluğu diyorsun tamam. sen orada bir kıza başını aç dersen böyle içeri giremezsin dersen bu, hesabı verilecek bir söz olur e, göz yumarsan bu da bir sorumluluk icabında, e, bunu telafi etmek için orada, sen olmasan bir başka yani güvenlik görevlisi koyacaklar oraya. Orada başını açma, yeltenen kızlara belki yeltenmeden evvel düşünenlere sakın başınızı açmayın bacım. Allah size kapatmayı emrediyor. Sen yani böyle diyebilir bunun cesaretlendiriz. Sakın başını açma. Ama sen birini içeri almaz. Nereye gidiyor? Ders var. Sizin arkadaşları. Ha. Ona göre durumunu temin etmelisin. Gelsin. Cevabı da idi deminden beri. <gülüyor> Bu sorumluluktur be. Canber moda olabilirsin. Bir Kur'an kursunu bastırırlar. Bir şeyler yaptırırlar sana şeran dine karşı olma yönüyle. Boş değil tabi, sorunlusun bundan. Yerini mi değiştireceğim, nasıl bir şey için? Sen kapıya mı koydun ha? Biz değişecek zaten, zaruruydu, hocam bizim... ...ikimin yok hocam, artık hocam'a kadar gün kaldı. Ondan sonra artık memuriyete geçiyoruz. Güvenlikle işimiz bitti o süreç var. İş memuriyeti ne? Yani i̇çeride herhangi bir birimde çalışacağız. Yine üniversitenin içinde. Üniversite içerisinde fakat o benzeri görevimiz yok. Yani dosya memuru gibi kendi odak. <gülüyor> kendi hasbilişin olacak. Üniversitede. Güvenliği bırakıyor, bırakıyorsun. Güvenliği bırakmak zorundayız zaten. Biz devlete bağlı olduğumuz için ama özel Gün tanıdılar 2009'un 6. ayına kadar. Hı. 6. ayından sonra inşallah güvenlik yaşayımız bitiyor. Mesleki anlamda işimiz bitiyor yani. <gülüyor> Allah yardımcı olsun. O iş değil. Değil şey hocam. Çünkü nasıl bir, bir çocuğa başına aç değilse giremezsin dersin. İnandığım bir şeydi Şu aşamada zaten öyle bir şey. Demeyim de hocam. Yani sen söyleme. Şu anda söyleme olayı diye bir şey Herkes başına açıp giriyor zaten. Öyle bir şey hiç yok. Yani öyle bir şey bu uygulamanın yapıldığında bir 10-15 günlük bir süreçti. Şimdi, herkes kendisi mi açıp giriyor? Şimdi hiç, öyle bizim herhangi bir müdahaleniz kapalı mı giriyorlar, açık mı? Kendiler kendi ha, açıyor. Öyle. Ben ona müdahale etmiyorum yani. Mesela, mesela kapalı olan birine ben saçını açıp gireceksin değil mi? Peki, birisi kapalı girmek istesen? Kapalı girmek istediğinde demek zorundayız kılık kıyafet yönelmenin adı altında. Senin yanında geçse birisi der misin? O anki duruma bağlı hocam. Diye de bilirim, dönmeye de bilirim. Yani. Bilmelisin ama ne yapacağını şimdiden. Aniden girme dersen bu senin ayaklarından azdırır. Önceden bilme zorundasın ne yapacağını. Fakat yette demem. Neye mal olursa olsun muyum? Tamam tamam. Allah'ın verdiği rızkallı, Allah kesedir. O. Ben demem. Tabi. Mesela, ha, şu da aklıma geldi. Ben. Şimdi ha, belki duruma göre değişir. Senin yanındaki demeye kalkarsa o diyecek mecbur. Şimdi, sen de normalde demeye mecbursun. Ama sen imanına sebep demediğini düşün, demiyorsun. Yanındaki derse aç başını diye Ona i̇şte adama göre orada değişir. kız edersin sakın açma bacın başını. Allah sana kapatmayı emrediyor. Okulu terk etmen gerekiyorsa terk et. Eğer zaten 5-10 kişi okulu terk etmeyi göze alsaydı böyle, e, geçmişte mesela böyle okulu bıraktıranlar oldu, okulu terk edenler oldu, kadınlar arasında İslami davette onlar büyük kral aldılar biliyor musun? Belki üniversite bitiremedi, fakülte bitiremedi, sevdiği bir mesleği yapma imkanı bulamadı ama bunların hepsi tebliğci oldu. Bilenmiş insanlar olarak toplumun içine çıktı. ve Ama belli bir kesim hakikaten baş açmamaya, açmamada inat etselerdi bu iş daha başarılı olurdu. Mesela İngilizler Hindistan'da ezanı yasakladılar. E okullarsaydılar yani ezan okuma çıkanı vuracağız dediler. Ve hakikaten de 5-10 kişi vuruldu. Bu sefer köy mutfak kazaba geldi. Herkes minareye sıra oldu. Ezan okuyacağız. Diye. Hepsi mürsaller bile okuyacağız Bu sefer ortalığın karışacağından korku korkan İngilizler hemen yasaklamaya kalktı. Bırak okusunlar diye. E Türkiye'de ise o eften püften olaylarla binlerce imam da toplanıldığı bir ezan meselesinde geri dönmedi bir daha hapishanelerden. Bizdekiler suscu ama önünü alamadı. Sadece Menderes geldi de o yani şeyiyle ezan'a müsaade etti. Bazen bazı şeylerin bedelini verme hazır olması gerekiyor o toplum. Ha, bu piyango kime çıkar? Ama güzel bir piyango olur bu. Hmm. Başörtü meselesinde direnselerdi. Başörtü meselesi 1068 senesinde ilk defa Ankara İlahiyat'ta Hatice Babacan'la, bu Ali Babacan'ın halası var. Hatice Babacan'la gündeme geldi. Ve o günden bugüne başörtü meselesi Yani hükümet ikimat nezdinde, devlet nezdinde bitmedi. Ama öyle de olsa yine bir tesettür, kapanma, ahlakı edebi oturmuştu bu topluma ta 28 Şubat'a kadar. Şimdi kapananlar vallahi açılsa bence daha iyi. Oh, Siz yani şimdi hayır. Açolsalar daha iyi. Elbise giyiyor bütün iç çamaşırları